Selamun Aleyküm Aziz Dostlar, bir güzel misafirimizi, bir yazarımızı, bir ilm adamını sizlerle buluşturmak ve istifade etmek istiyoruz. Hepinizin tanıdığı bir isim, Profesör Doktor Halit Ertuğrul. Halit abi hoş geldin, selamun aleyküm. Aleykümselam, aleykümselam. Abi ne güzel sizi görmek böyle. Aylar oldu, kısmet olmadı görüşmek. Elhamdülillah siz de delikanlı olmuşsunuz görmeyene. <gülüyor> Ve abi saçma gidince böyle ortaokul öğrencisine döndük. Nasılsınız, afiyetlesiniz? Ee, dualar selamlar iletiyoruz. Hamdus senalar olsun, şükrediyoruz Mehmet kardeşimiz. Ali Hocam, yani bir üniversitesi, bir profesör, bir eğitim uzmanı olarak ee, tabii bunun sonu gelmez. Sizinle tabi sabaha kadar e, sohbet yapsak ne ben doyarım ne e, seyircilerimiz, dinleyicilerimiz doyarlar. Ama ben yazar, yazar Halit Ertuğ'a gelmek istiyorum. Kendini arayan adam e, Düzceli Mehmet'le uçtu değil mi? E, Düzceli Mehmet e, ilk yazdığınızda şöyle hikaye yazmıştınız, göndermişsiniz bize. Ben bize tekrar size göndermiştik bunu bir roman yapın demiştik. Evet, evet. yazdınız gönderdiniz Düzceli Mehmet e, beş bin, bin bin milyona kadar bastı milyonlarca gencin eline geçti ve e, siz onunla uçtunuz ve yazarlık e, trendinizin take off noktası oldu o bunun arkasından gelen e, yine onlarca romanlar eğitimle ilgili yazdığınız romanlar e, kitaplar e, bu Düzce el nasıl bir sır vardı da hem sizi uçurdu hem okuyucu uçurdu hem de sizin şu anda sanıyorum bir 70'e çıktı kitaplarınızın sayısı. Bu kadar kitabı, kitabı kaleme almanın herhalde bir alfabesi mi oldu? Ne oldu? Elif oldu. <gülüyor> abi elhamdülillah demek ki sizler gibi öyle gönül ehli büyüklerimiz kendini arayan adam sürükledi abi hamdolsun. Ee, çok böyle abilerimiz, gönül ehli insanlar, hak ve dualarını almak nasip oldu. Ee, yani o kadar böyle Türkiye'nin tanıdığı zirve yapmış e, kıymetli insanlardan dualar geldi ki abi. Demek ki onlar da böyle e, rahmet ile harekete geçirdi elhamdülillah. Tabii Düzceli Mehmet'in de ayrı bir yeri var abi. Demin bütün anlattıklarımızı özetti. E, i̇zninizle şöyle bir giriş yapabilir miyim abi onunla ilgili? Tabii, tabii. Düz, Düzceli Mehmet'le ilgili. Abi şimdi bizim üniversitelerde, e, malum sizler de o günleri yaşadınız. Üniversitelerde ilk ders tanışma dersi olur abi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geldikleri için kimse kimseyi tanımaz. İlk ders tanırız biz birbirlerimizi. Biz de aciz hani işte tanınan da birisi olduğumuzdan dolayı milletin birçoğu da biz falan üniversite öğretim üyesiz de bizim için oraya gelenler. Yani Halet Hoca'nın dersine gireyim, 10 talep olayım diye oraya gelenler. Abi ilk derse geldik girdik. Böyle adını yazdım tahti Halit Ertuğrul diye. Ee, bir fırladı abi arkadan. Aa dedi hocam siz o Halit Ertuğrul musunuz dedi bir e, kardeşimiz. Çok heyecanlandı bir anda. Dedim hangi Halit Ertuğrul dedim. O kendini arayan Halit Ertuğrul dedi. Ee, tabii kendini arayan adam kitabıyla daha çok bizi tanmış. Şimdi sınıfta abi benim usulüm önce tanışırız abi. Baktım tam sınıfın ortasında uzun boylu şöyle... Ee, saç sakar birbirine karışmış enteresan bir kırlıkta kıyafette bir genç oturuyor. Oturuyor ama ayakta duruyor gibi. Boyu bir hayli uzun. Şimdi adını soyadını memleketini soruyorum. Sıra oraya doğru geldi. Bütün gözler de ona çevrildi. Herkes merak ediyor şu kırmızı bir pantolon, yeşil bir ceket, enteresan e, küpeleri, şeyleri takmış aksesuarları. Böyle yani Anadolu'da hiç rastlanmayan bir tip tabiri caizse abi. Adın ne dedim? Düzceli Mehmet dedi. Sert bir ifadeyle. Allah Allah. Evet. Dedim Allah Allah bu nasıl isim Düzceli Mehmet dedi. Beğenmedin mi yani? Dedi. Ya estağfurullah dedim. Beğenmedin değil ilk defa böyle garip bir isim Düzceli Mehmet. E, pek babanız ne iş yapıyor dedim. Babamın ne iş yaptı seni ilgilendirmez. O bizim ailesi. Allah Allah. Ne sorsam tersinden cevap veriyor. Böyle şey diye. Kaşlar çatık surat asık birisi. Bütün öğrenciler döndüler Allah Allah. Diye. Hep Hepiz ona odaklandık bütün sınıf. Ee, dedim fazla durmayayım şimdi üstünden şey yapmayayım. Yani e, bir itici bir öğretmen konuna düşmeyeyim. Atladım onu. Konuşma faslı bitti. Benim e, abi ünlü 11 kuralım var sınıfta. Her ilk derste anlatırım. O ünlü 11 kuralımı anlatırken elini kaldırdı. Hoca bir dakika dedi. Mehmet abi bize öğretenimiz hoca demezler, hocam derler. Herhalde evet, tabii. Evet. Yani hocam bir sahiplenme, bir saygıdır. Hoca, hoca öyle bir adamdır işte. Buyurun dedim, bak uyarıyorum seni dedi. Sakın bana kural moral koymaya kalkma dedi. Ne mi kardeşim dedi, ilkokulda kural, ortaokulda kural, lisede kural, üniversite kural, alın kuralınızı başınıza çalın dedi. Eğer bana kural koyarsanız terk ederim bu sınıfı dedi. Elimden gelen yaparım seni için dedi. Allah'ım bir anda şaştık. Ben sanki ona bir şey yapmışım da intikam almaya gelmiştim. Bütün sınıftaki öğrenciler şaştı. Bu ne diyor dedi ya. Neyse bir grup kalktığa öğrencilerden beni daha önce benim için gelenler kardeşim sen ne diyorsun dediler ya. Ne demek dedi kural koymak diye. Bir yerde grup toplu var orada kural vardır. Bir de sen kurallara uyma da biz görelim bakalım biz nasıl uyduruz adamı kurala diye. Onlar cevap vermeye kalktılar. Eyvah dedim kavga çıkacak hemen muzahil oldu. Dedim arkadaşa bir dakika. Biz herhalde Mehmet'i yanlış alın. Herhalde Mehmet demek istedi ki, hocam biz koca koca gençleriz artık. Ya bize kural konur mu? Kural, kurallara uymayanlara konur. Ya kurallara uymayanlara kural konur mu demek istedi herhalde. Aslında, aslında öyle bir şey demek istememişti ama <gülüyor> yumuşatmak istiyorum. <gülüyor> e, dedim ki, ödeyince baktım Mehmet de gevşedi. Ben işte vaziyeti kurtarmaya çalıştım. dersiniz bitti neyse. Ben de sınıfım yakın Mehmet abi ya odam sınıfa yakın baktım biri dedim şimdi gelip bana bir teşekkür eder herhalde çünkü onu kurtardım orada eğer izin vermeseydim onu bir şeye benzetirlerdi çünkü baktım tam kapının önüne geldim biri patır patır patır geldi ceketimi arkadan çekiverdi döndüm bu uzun da boylu hoca bana bak dedi sen niye koruldun ben o sınıfta dedi. sakın bir daha beni kor korumaya kalkma bundan sonra kendini koru Allah'ın belası. <gülüyor> yani iyilik de yaramıyor Tuttum elinden gel o zaman dedim. Odama çektim. Bizim e, hizmetliler, Mehmet abi teneffüste çay yetiştirirler bize. Bilirler hemen. Çay geldi bir, de, bir tane ona istedim. Bir çay da ona şey yaptım. Şöyle eline çay bardağını aldı Mehmet abiye. Bu benim hayatımın sahnesi abi. Unutamıyorum. Ne dedi? E, eline çay bardağını aldı. Ya hoca dedi. Sen gerçekten esrahtan bir adam mısın? Yoksa rol mu yapıyorsun Dedim evladım, ne rol yapayım? Devlet beni buraya sizin için gönderdi, sizin için maaş verdi bana. Ben bir babayım, siz de bir evlatsınız. Biz bunun için varız. Eline bardağı aldı abi. Ya hoca biliyor musun dedi, ilk defa hayatımda birisi bir hoca beni odasına davet etti. İlk defa bir hocam çayını içeceğim biliyor musun dedi. Allah Allah. İçim kanadı Mehmet abi, içim kanadı. Eyvah dediğimiz öğretmenler. Atan, kovan, ceza kesen yani kendi ellerimizle anarşistleri yetiştirdik. Ver bir... Mehmet Mehmet abi? Mer Mehmet bütün manevi değerleri bitirmiş Allah'a inanmayan radikal bir dinsiz. İlk gönülü bağımız Mehmet abi orada kurulmuş. İlk gönülü O çayla kuruldu. Unutamıyormuş. Hatta iltifat etti Mehmet dedim. Dobura dobur insanlar benim sevdalım gibidir. Allah aşkına. Şu kapıda bulunan sonra ne zaman geçerse kapıyı çal. Bar, bir bardak çayın e, hazır içinde ilk etmişti etmişler. Abi bitiriyorum. Birkaç cümle. Yetiştirme yurdundan abi öğrencilerimiz gelirdi. O gün sağ olsun eve yemek hazırlattık. Hanım işte bize yemek ikram edecek yetiştirme yurdundan gelen öğrencilere. Mehmet'e de çal, Mehmet sen de gel. Hocam dedi, ben gelmem senin evine dedim. Hayırım dedim, şimdi sen dedi çağıracaksın beni. Memede yemek yedirim diyeceksin. Dedi. dedi ne var bunda? Hayır dedi. Ben ömrüm boyu kimseye bir şey kalmadım. E, Başa yemedim. Kimse dedi, bir malla temizül etmedim. Çok onurlu bir çocuk. Acayip bir seciye. O zaman kolay var dedim. Bir kilo baklava gel, baklava senden, yemek benden. Madem öyle. Tamam o zaman gelirim dedim. Mehmet abi şu anda hala evimin vitrininde hayatımın en kıymetli bir emanetini taşıyorum. O Mehmet'in bana getirdiği baklavak Hala duruyor. mu? Üzerine bir cümle yazmış abi. Onu şunu unutamıyorum. Beni adam yerine koyan, evine davet eden hocama saygılar sunar, ellerinden öperdi. Bunu unutamıyorum. Demek ki gönüllere girmeden kafaları girilmiyor galiba. Yani. yani demek ki biz gönüllere girdiğimiz kadar kurtaramıyoruz. Onun sonucunu anlatamam. Zaten malumunuz biliyorsunuz. Onun sonucu ne no. Mehmet'in nasıl bir şerefle gittiğini. Mehmet'in nasıl Allah'a vasıl olduğunu. İnanın her namaza dua ediyorum. Ya Rabbi bana da böyle bir iman nasip ediyor. Bana da böyle bir son nefes nasip ediyor. Elhamdülillah.